Pazarlar değerli izleyenler. Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru olarak bugün İnsan insana programında karşınızdayız. Bugün Anneler Günü ve biz hepinize iyi bir anneler günü diliyor ve kutluyoruz. Annelik özellikle bizim toplumun çok önem verdiği ...kadın olmanın... ...son derecede önemli bir yönü. Anne olmanın önemini... ...hakikaten... ...küçüklükten itibaren... ...duyuyoruz, yaşıyoruz... ...ve bu toplumda... ...anne olmak... ...son derecede önemli... ...önemseniyor. Anne... ...olmak... ...önemsenince... ...tabii... ...çocuk önemsenmiş oluyor... Aile hayatı önemsenmiş oluyor. Anne, geleceğe uzanan yolda çok önemli bir yol gösterici. Toplumun geleceği önemsenmiş oluyor. O nedenle tüm dünyada Anneler Günü kutlanıyor. Ama tahmin ediyorum bizim toplumumuzda bugün daha da bir derinlemesine, daha da bir duygusal anlamda yoğunlanmasına kutlanıyor. Bugün Anneler Günü'yle ilgili olarak konuşurken efendim bu hemen hemen bütün programlarda geçecek olan bir tavır. Biz Anneler Günü'nü değişik boyutlarda kadının yaşamında başka ...hangi yönlere bakabiliriz çerçevesi içerisinde el almak istedik. Ve biliyorsunuz zaten öyle yapmasam... ...Polat doğru <gülüyor> bana kızar. <gülüyor> Polat'cığım Anneler Günü'ndeyiz. Hocam ben de herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum Yani hakikaten bugün özel bir gün. Bizim toplumumuzda çok önemsenen, ben annelerin gerçekten bizde önemsendiğini düşünüyorum ama iş zaten sadece o kadarıyla kalmıyor. Bunun dışında konuşulması gereken bir sürü boyutu var ve biz de onları konuşmaya adayız. Ben yine size bir sürü şey sormak istiyorum bugün. Ama sadece ben sormak istemiyorum. Arkadaşlar sokağa çıktılar size sorulmak sorulmasını istedikleri soruları vatandaşlardan da topladılar. Hı. Bir onları görelim. Ondan sonra da hep birlikte üzerine konuşmaya başlayalım hocam. Doğan Bey merhabalar. Size bir sorum olacaktı. Acaba her kadın anne olabilir mi? Annelik rolü her şeyden önemli midir? Doğan Bey merhaba. Her yaşta anne olunabilir mi? Geleceğimizi anneler mi şekillendirir? Sizce annelik kutsal mıdır? Toplumumuzda acaba kadının önem derecesi nedir? E, çünkü biz edebiyatımızda çok fazla kadın şairlere rastlamıyoruz. Yani rastlıyoruz ama yeterince önemli olarak bize anlatılmıyor. E, ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Kadının rolü bizim toplumumuzda yeterince önemli mi? Ya da ne kadar önemli? E, toplumda annelerin e, çektiği sıkıntılar nelerdir? Merhaba Dan Bey. E, size bir sorum olacak. Toplumda kadının rolü nedir, önemi nedir? Toplumda kadının mülkü daha fazla yoksa erkeğin mülkü daha fazladır. Doğan Bey, günümüzde anne ve çocuk ilişkisi nasıl olmalıdır? Size bir sorum olacaktı. Nesilden nesile annelik dönemi nasıl değişti? Ee, kadınlardan beklenti neden çok acaba? Mükemmel eş, anne var mıdır? Erkeklerin beklentileri kadınları zora sakıyor. Nedendir? Ee, anneler günümüzde eskisi kadar cefakar mı? Doğan Bey size bir sorum olacaktı. Anneler günü neden kutlanır, neden önemlidir? Evet. Hocam çok güzel şeyler sormuşlar. Ee, ben bu programın hazırlığını yaparken Facebook sayfamızda da sordum. Yani Doğan Bey'e ne soralım ne istersiniz diye biz böyle böyle bir program çekmeye çalışacağız. Bugün gelen sorularda da onu görüyorum. Ya En temelde şöyle bir durum var hocam. Kadının yaşantısında birden fazla rol var. Yani kadın olarak bir rolü var. Eş olarak bir rolü var. Ee, anne olarak bir rolü var. Ve bunların genelinde bir dengeyi oturturmayla ilgili sıkıntısı var. Şimdi kadının böyle bir sıkıntısı var ki ifade edilmiş zaten. Ama ben baktığım zaman bir yandan da erkeğin de var ya. Yani erkeğin de hayatında bir babalık rolü var, iş yaşantısında bir rolü var, işte e, birey olarak bir rolü var. E, onun dengesiyle ilgili bir sıkıntıdan ondan bundan bahsetmiyoruz. İyi kötü o bir dengeyle götürüyor hayatını. Dengesizce de olabilir ama bir şekilde onunkisi yürüyor ama kadınınkinde... ...niyeyse bir sıkıntı yaşıyoruz... ...nedir hocam yani burada dengeyi yakalamakta... ...zorlandığımız yer neresi? Evet... ...şimdi bu alan... E, ...sosyolojik olarak, sosyal psikolojik olarak... E, ...bir çalışma alan olarak... karşımıza çıkıyor evet. ama benim... ...üzerine çalıştığım değil onun için... ...gözlemlerimden yararlanmak tamam. istiyorum... ...ben 26 yaşında Amerika'ya gittiğimde... ...hatırlıyorum dikkatimi çeken şey... E, ...kızlarda utanma duygusunun... ...olmayışıydı ne demek istiyorum... ...dimdik yürüyorlar. Yani göğüslerini saklamak ihtiyacını hissetmiyorlar. Hı hı. Ve e, bazen e, süt yen giymiyorlar, sadece penye giyiyorlar. Ve bütün göğüs atları belirli olduğu halde, çok sıkı pantolon giyiyorlar falan. Bir dişi olarak sağlıklı, dipdiri olmaktan utanmıyorlar. Halbuki ben hatırlıyorum ablamlar göğüsleri falan çıkmaya başlayınca yavaş yavaş kamburlaşmaya başlamışlardı. Hı. Utanıyorlardı. Yani... ...o göğsün görülmesini istemiyorlardı. Ve bunun üzerine düşündüğüm zaman... ...geriye dönüp baktığımda... ...şöyle bir şey görüyorum... ...benim toplumunda... ...dişi olarak bütün güzelliğiyle... ...gururla... ...ben bir dişiyim şeklinde var olması... ...pek kabul edilecek bir şey değil. Ee, o bakımdan... ...şimdi bir kadının... ...bir dişi olarak bütün... ...var oluşuyla kendisini böyle gösteremediği... ...durumlarda... ...kendisinin var olabileceği alanlar... ...seçmeye doğru gider. O nedenle... ...genellikle şunu görürsünüz... ...yani okulda... ...başarılı olma durumunda ise... ...ona çok önem verir. Hı hı. Ee, ve... ...neticede... E, ...erkekle... ...evlenirken... ...nasıl birisiyle evlenmek istersin... ...dendiğinde... ...mesela... Amerika'da yapılan böyle bir soruşturmada çekici güzel bir kadını hı hı. erkek rahatlıkla ifade ederken burada benim ülkemde daha ziyade işte evine bağlı anımcık olsun hocam. efendim hanım hanımcık hanım hanımcık işte mutfağa şu suyusu çocuğuna baksın kocasına bağlı olsun falan şeklinde daha ziyade o sosyal rolleriyle hı. ilişki içerisinde. Şimdi kadının bir ...kadın olarak var olması... ...iş hayatında... ...biraz engellenmişse... ...toplumda... ...bir dişi olarak... ...var olması... ...çekici ve güzel olmasının... ...böyle övünecek bir şey olması... ...genel olarak bahsediyorum tabi... ...öbek öbek bazı yerlerde bu oluyor ama... ...engellenmişse... ...ve öbür taraftan... ...anne olması... ...müthiş alkışlanmış ve... Evet. ...gözde ise... O zaman anne olmaya çok önem verip, o kişilik içerisine girip, o kişilik içerisinde kalmaya çok özen gösteriyor olabilir. Yani ben sizin söylediğinizden şöyle bir şey anlıyorum hocam. Kadının annelik dışındaki rollerine, annelik dışındaki hayatına biz alkış tutmadığımız için, onları önemsemediğimiz, çok değerli bulmadığımız için ister istemez öbür tarafta çok sivrilmesi, ...ve yaşamındaki dengeyi bozması gerekiyor diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum hocam? Evet. Ve e, yani o zaman şöyle bir şey geliyor benim aklıma... E ...böyle bir durumda da zaten hayatta bir dengeyi oturtturmak... ...hiçbir zaman mümkün olmaz diye bir şey geliyor aklıma. Yani ben bir şekilde önemsenmek isteyeceğim bu hayatta. E, Önemsenebildiğim tek boyut, annelik boyutuysa... ...o zaman sadece ona sarılacağım demektir. Evet. <gülüyor> peki yani Bunun yani, yarattığı sorunlar var mı acaba? Var be. Yani vardır diye düşünüyorum ben bu noktada evet. tahminim. Çünkü ben o zaman anneliğin elimden gitmemesi için ne, ne gerekiyorsa yaparım. 50 yaşındaki adama da annelik yapmak için uğraşırım öyle bir durumda. Kesinlikle ama ondan önce e, ben seminerlerinden sonra bana gelip konuşan erkekler hatırlıyorum. Aha. Hocam diyor... ...nişanlıydık, ben diyor e, prensdim diyor, e, kraldım diyor, kahramanımdım diyordu He. böyle diyor, evlendik diyor falan... ...çocuk oldu diyor, atıldım bir kaşıya diyor, <gülüyor> atıldım diyor ve diyor şimdi diyor böyle yani e, eve diyor yiyecek taşıyan, evin işlerini yapan falan hmm. filan birisiyim... ...ve zerre kadar umurunda değilim diyor, hmm. o yavrum dedi diyor, o da anam dedi diyor, bir yapıştılar diyor... Ben bir köşede kaldım diyor. Evet. Ya diyor bazen diyor kıskanıyorum falan diyor yani. Şimdi bu da bir yönü. Değil mi? Çok önemli bir yönü. Ee, ve Tersi öbür de mümkün tarafı, ama hocam. Yani kadının doğum yapışıyla birlikte kadına artık kadın olarak bakmayan erkek de çok hocam. Sen anasın artık diyor. Aynen öyle. Evet, çocuklarımın anasısın diyor yani. Evet. Ee, o güne kadar sevdiği yaşantısını da başka bir yere koydu. Sana başka koyduk. bir gözle bakmakta utanırım Utanı diyor adam ya. <gülüyor> diyor hocam. <şimdi. gülüyor> yani ve bazı gerçekler var biyolojik, psikolojik, hmm. sosyolojik. O zaman bu bunların dengesi kaybolmuş oluyor. Aynen ben. öyle. Esas önemli olan senin altını çizdiğin şeyle hakikaten oğul 35 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş. Evlenmiş, çocuğu olmuş ve o erkeğin annesi annelik sorununa vazgeçemiyor. vazgeçemiyor. Haklı olarak Hak vazgeçemiyor. Olarak. Çünkü ondan vazgeçtiği zaman geriye ne kalıyor? E, yani hayatta hiçbir alanda değerli değilsen oradan tutunmak zorunda kalıyorsun. Evet. Ve dengeli bir yaşantıyı da böyle sürdürmek mümkün değil. Yalnız bunun bir başka kötü boyutu var bana kalırsa. Bu kendini gerçekleyen kehanet gibi bir sonraki de çok benzer şekilde aktarılmaya başlıyor. Yani, Onu açar mısın biraz? E şimdi böyle bir anne çocuk yetiştirdiği zaman ister kız olsun ister erkek olsun yetiştirdiği çocukların gördüğü anne modeli bu olduğu için bir sonraki nesilde de tekrarlama ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben. Evet. Yani o da diyecek ki ha, kadın kadın olarak değerli değildir ancak anne olduğu zaman değerlidir. E, anne olduğu zaman da bunu bırakmaması normaldir İleride ben de anne olursam böyle yaparım. Erkek de diyecek ki kadın böyle değerlidir. Ben kadın anne olana kadar ona değer vermeyeceğim. E ona göre de bir eş seçeceğim diyor. Ve bu böyle bir sarmalığın içerisinde devam ediyor diye düşünüyorum ben hocam. Evet. Ve soru muhtemelen şu. Peki bunun ne zararı var? Biz de böyleyiz. Yani evet. ...dersek... Hadi demiş olalım hocam, ben tamam. demiş olayım. <gülüyor> Şöyle bir rol değiştirelim demiştim de. <gülüyor> ben sorsam falan. Şimdi... ...bilimsel düşünce çerçevesinde Hı -hı. baktığımız zaman... ...bilim... ...kendi alanındaki... ...farkına varabilen, algılanabilen gerçeklerle, hakikatlerle Hı -hı. ilgilenir... ...onun dinamiklerini anlamaya çalışır. Onun için biyoloji diye bir bilimi var hı hı. Ee, ve yaşamın hangi alanıyla ilgili uygulanabilir kavramlara baktığında onu çözmeye çalışıyor. Psikoloji bilimi var, sosyoloji bilimi var. Şimdi e, bir kadın anne olarak tamamıyla ömür boyu mutlu olabilir mi sorusu karşımıza çıkıyor. Ee, normal olarak hayır. Hmm. Yani o bakımdan e, insanların gereksinme kategorisinde, biyolojik gereksinmeler, hmm. ondan sonra zihin gereksinmesi, hmm. gönül gereksinmesi, büyük resim bilinci dediğimiz manevi hmm. yaşamın olması çerçevesinde baktığın zaman e, denge bozulmuş oluyor. Peki. O bakımdan bir kadının... ...bir kadın olarak, ben bir kadınım diyebilmesi lazım. Onun enerjisinin farkında olması hı hı. lazım. Nasıl etkiliyor? O enerjilerin bilincinde olması lazım. Gerçekçi olarak, hı hı. özgürce yaşayabilmesi için. Ondan sonra ilişkiler içerisinde seçebilmesi lazım. Kiminle evlenmek istiyor? Hı hı. Ve o son derece karmaşık süreç içerisinde, hangi dinamikler içerisinde? Ömür boyu beraber olacaksınız. Ne diyorlar? Bir yastığa baş koyacaksınız diyorlar. Evet. Ve önemli bir denge var orada. Çoluk çocuğa karşıacaksın tamam doğru ama öbürlerini unutmanın anlamına gelmiyor bu. Hı hı. Ve böylelikle e, bu yolculukta yaşamının bütün yönlerinin hakkını vererek o dengeler içerisinde hı hı. gidebilmek sağlıklı bir yaşam oluşturur. Ve aile dinamiği ona göre değişir. Çocuklar ona göre büyümeye başlar ve nesilden nesile de o dinamikler o dengeler aktarılmaya başlanır. O dengeler bozulduğundan dolayı aksıyor. Yani, e ya o dengelerin bozulması da çok normal hocam. Şimdi şöyle bir şey desem katılır mısınız bilmiyorum. Kadın bir döneme kadar evde yaşıyor. Yani e şimdi günümüzde çalışan kadınlar var falan ama bunun geçmişi çok eski değil. Oraya kadarki kısmında iyi kötü idare edilebilir bir durum var. Yani bir evi çekip çevirmek, annelik yapmakla ilgili zamanı dengeli oturtturabilmek iyi kötü mümkün. Ama bugünkü yaşantı içerisinde kadın bir de çalışmaya başladığında ben hakikaten çok üzülüyorum. Bütün bu rollerde bir mükemmeliyet arayışı var. Yani bütün kadınlar süper kadınlar gibi dolaşmaya çalışıyorlar. İşte en iyi anne o olacak, en iyi eş o olacak, en iyi çalışan o olacak ve bunların hepsinde birden en iyi yakalamaya çalıştığınız zaman ve ne yazık ki bu en iyi ne olduğu da belli olmayan bir şey olduğu için çok üzüldüklerini, çok yorulduklarını görüyorum ben. Ben bu anlamda kendi jenerasyonumun, yani benimle yaşıt kadınların çoğunun çok zorlandığını ve ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Kesinlikle ve bu eğer bilinçlenmezsek evet. ve... Bu bilinç içerisinde yeni bir toplumsal yapı oluşturmazsa gittikçe artacak. Değil mi? Ve gizden gizliye hakikaten sadece kadının değil ailenin mutluluğunu yiyen bir böyle e, e, şey gibi e, bit gibi evet. e, yemeye başlayacak hakikaten. Ondan dolayı e, kadının kendisinin bu denge bozukluğunun ve kendisinin üzerinde talebin ...çok olduğunun farkına varıp... ...bunu ifade edebilecek bir bilince gelmesi... Çok nasıl da yapabilir şey. bunu hocam mesela? Yani bir, bir kere o zaman biraz açıklayalım. Hı. Nerede görür mesela kadın kendi hayatında... ...üstündeki talebin çok yoğun olduğunun? Bunu nasıl anlayabilir? Yani biraz da somutlamak için soruyorum bunu. Evet. Tahmin ediyorum... ...bu iş hayatına başlarken beraber... ...çok belirgin olarak ortaya çıkar. Aha. Yani öğrencilik hayatında... ...kız, erkek farkı o kadar çok belirgin olarak Doğru. ortaya çıkmaz. Ama iş hayatına girdiği andan itibaren e, o belirginleşmeye başlar. Çünkü e, tarihsel nedenlerden dolayı iş hayatı erkeklerin kurduğu, yönettiği erkek dinamikleri içerisinde evet. gidiyor. Ve e, bir kadın olarak, kadınımsı tavır içerisinde, erkeklerin oluşturduğu bir iş hayatının içerisinde kadınlığını koruyarak iş yapmak, çok zor hocam. Ee, çok zor. O zaman kadın... ...farkına bile varmadan... ...erkeğimsi tavırlar ve... ...dokunuşlar içerisinde gitmeye çalışıyor. Doğrudur. Yani iş hayatında erkeğimsi bir tavır içinde olacak. Eve gidince... Hop, ...hepsini bırakacaksın. Ee, kocana bakarken de... ...o dişiliğini, enerjini falan alacaksın. Ee, bu... ...çok zor bir çok şey. Zor ve iyi mi olur, kötü mi olur onu da bilmiyorum. Sonra... ...çocuk doğduğu zaman... ...çünkü biyolojik mekanizma... ...diyor. Yani çocuk. kızlarla konuştuğum zaman görüyorum ben... ...yani belirli bir saat var içeride... Ee, ...senin çocuk yapma zamanın geldi diyor... ...etraftan da baskı He. var ama o içeridekini hissediyor... ...bir anne olma... Abi, ...kucağa hmm. bakma... ...şöyle bir çocuk bırak... Iki, ...yaşlarında, bir buçuk yaşlarında falan, e, on tane üniversiteli öğrenci olsun erkek... ...on tane üniversiteli kız olsun, o çocuk yürüsün. Sonra o öğrencilere şöyle bir bak, kim ne yapıyor diye. <gülüyor> erkek öğrenci şöyle bir bakar, <gülüyor> falan der bu kadar. Ama kızlar, aa şuna bak canım, hemen giderler böyle. Ay kucaklayabilir miyim bilmem ne. Kendiliğinden olur yani, yani bu. Çok doğru, doğal olarak. Doğru, doğru. Şimdi, evlendiği çocuğu oldu... Birden bire müthiş bir empati var. Hı hı. O çocuğun bakılması, emzirilmesi, kucaklanması, öpülmesi, koklanması gerektiği ile ilgili. Hı hı. Ama öyle bir iş hayatı var ki diyor ki sana bir ay veririm. hepsi o kadar diyor. Doğru. Bilemeden iki ay. Doğru. Gerişi umurunda değil diyor. Yani zerre kadar umursamayan bir tavır içerisinde. Doğru. Veya yani. baka kalıyor böyle. ...o kadar suçlu hissediyor ki, benim seminerlerimden sonra o kadar çok anne geliyor ki böyle... ...hocam iyi mi yapıyoruz acaba zor mu yapıyoruz falan. Ekonomik hayatlar var, hedefleri var, şudur budur bilmem ne. Ama annenin o hissettiğini çoğu kere anlatamıyor bile kocasına. Böyle paramparça olmuş vaziyette. Denge bozulmuş durumda. Kendini tam işe veriyor mu veremiyor mu? Verdiği zaman da zaten tam verebilecek mi meselesi var. Ve kadın olarak verebilecek mi? O bakımdan bence yani bu gelişen teknoloji içerisinde kadın olmayla ilgili kültürün yeniden bir gözden geçirilmesi. Nasıl ki anayasa üzerinde çalışıyoruz şimdi. Hı hı. Toplumun hayatın anayasasıyla ilgili bir gözden geçirilmesi iş hayatı, eğitim hayatı tümüyle kadın olmayı nasıl bir şey olarak görecek ifade etmesi gerekiyor. Burada bir şey yapmak istiyorum. Şimdi eski kovboy filmlerini falan görürsün falan. Doğru. O kaba saba dandun falan vuran adam attan iner, genç bir kadın gördüğü zaman durur, şapkasını çıkarır. Aha. Selam verir. Kadın olmaya bir saygı vardır. Doğru. Şövalye ruhu diyorum buna. Aha. Yani hiç tanımadığı bir kadına dandun bir herif şu veya bu şekilde rahatsızlık vermeye başlasın. Döner gelir. Bir dakika der. Sen bir bayanla konuştuğunun farkında mısın der. Hı -hı. Dikkatini çeker. Sana ne falan derse de kavgayı başlatır. Yani bu benim teyzemde bacımdı, anamda olması şart değil. Bil. Bir kadının kadın Bil. olması kendi başına saygı Hı -hı. duyulacak bir olay. Şimdi bunu ben çok önemsiyorum. Ve bazı medeniyetlerin temelinde bu var. Yani kadın, kadın olduğundan dolayı muhteşem, hayatın özü, üreticiliği orada. Diyor ki, ey toplum, bunun farkında olmazsan geleceğin anlamsızlaşır. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Bir kadının muhteşem bir yaratık olduğunu ve hayatın coşkusunun ve anlamının Ondan geçtiğinin farkında olamayan bir toplum sanatta, edebiyatta, tiyatroda mutlaka kısır döngü içindedir. Ve tahmin ediyorum bu söylenmiştir. Sanatta, edebiyatta, felsefede, şiirde, resimde yaratıcı toplumlar mutlaka kadının o kendine özgü zenginliğini ve güzelliğini keşfettiklerinden sonra bu yaratıcılıklarını yapabilmişlerdir diye düşünüyorum. Ya yani bana çok anlamlı geliyor bu söylediğiniz hocam. Bir de şeyi söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Ben programın başından beri iş yaşantısından bahsediyoruz ama aslında bahsettiklerimiz sadece çalışan kadının sorunu değil. Bunlar bunlar ben ev hanımlığının da çok ciddi bir müessese ve çok çok zorlu bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani bir aile adına yaşam alanının çekip çevrilmesi meselesinin Oradaki imkanların ayakta tutuluyor olmasının, çamaşırından bulaşığına, yemeğine, çocukların okul meselesine, derslerinin yapılması yapılmaması falan filan diye düşünüldüğü zaman orada çok çok ciddi bir iş olduğunu düşünüyorum. Ve onun da yapılıyor olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda her iki durum içinde geçerli bahsettiklerimiz değil mi hocam? Bir özel ayrım içerisinde değiliz. Yani, değiliz kesinlikle. Hatta ben şöyle bir iddiada bulunacağım. Hı hı. Bir ev hanımı e, kolları sıvasın. Hı hı. Biz bilinci içerisinde hakkıyla üç tane çocuk yetiştirsin. Evet hocam. Ve en küçüğü ortaokuldan mezun oluncaya kadar ev hanımlığı yapmış olsun. 56 yıllık psikolog olarak söylüyorum. Herhangi büyük bir şirketin yönetmeye 6 ay alır. 6 ay içerisinde <gülüyor> biraz zorluk çeker ve inlenecek, parmak ısırtacak bir yönetici olur. Vay, çok güzel bunu, bir şey söylediniz hocam ya. Bunu kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Yani iyi bir ev hanımı evirip çeviren muhteşem bir iş yapıyor. Yöneticilikte yaratıcı olmak, Aha. biz bilinçli olmak. Gerçeklerle sevgiyi ...gönülle aklı dengelemek, burada olur. Aha. Ve çok şükür benim ülkem bu yönden zengin. Aynen öyle hocam. Ve bunu eminim dinleyenler, işte benim anam da böyleydi, nenem böyleydi diyenler vardır şu anda. Mutlaka şimdi. vardır hocam, ben de aynı duygu içerisindeyim yani. Evet, o bakımdan zaman. iş adamlarına da bir şey vermiş olur, ipucu vermiş oluyorum. Genel müdür <gülüyor> falan arıyorlarsa, <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle... Böyle, Bu gözle bakabilirler evet, diyorsunuz hocam. Evet. Yani üç tane, dört tane çocuk yetiştirme... ...şimdi artık liseye falan gitmeye başlamış Aha. artık. Böyle altı aylık falan. Ve ben nasıl bir eğitim Aha. vereceğini onlara gösteririm yani. Bu <gülüyor> <O> şekilde. <gülüyor> Müthiş. İki yıl, üç yıl içerisinde şahane... ...ve bunun örnekleri var. Çok güzel. Örnekleri var. Türkiye'de de var, dışarıda da var. Süper. Kötü ve, bir soru sorayım mı? Ve, e, ve geleceğin yöneticileri bence... Ya kadın veya kadın kültürünün önemini keşfetmiş yöneticiler olacaklardır diye düşünüyorum. Süpermiş hocam. Peki kötü bir soru sorayım mı hocam? Sana yakışır. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> hocam şimdi Facebook'ta da sordular. Sokaktaki soruların içerisinde de var. Yani evet tamam onlar var bunlar var. İyi annelik, iyi eş olmak falan filan da e, yaşamında tekrarı yok. Yani kadın peki bugünü nasıl yaşayacak? Orada evet. ne öneriyorsunuz? Ne, ne diyorsunuz? Yani bir kere bugünü yaşamak önemli dediğinizi biliyorum ben sizin. Evet. Ee, şimdi ve şu anı yaşıyor olmanın. Evet. Ee, kadın bu anı, bugünü kaçırmadan hayatını nasıl devam ettirecek? Evet. Ee, bu sorunun cevabını... ...böyle uzmanca ve hakikaten dört başı meyamur bir şekilde verebildiğimi iddia edemem. Tamam. Ama çok önemli bir soru. Şimdi ve burada... Türkiye'de doğmuşum, kadınım hı hı. ve ben evliyim, çocuğum var ve bu toplumun içindeyim. Toplumu hı. değiştirecek gücüm yok. Evet. Binlerce yıldır yuvarlana yuvarlana gelen bir kültür yapısı içerisinde... Doğru. ...böylelikle analık tarafım çok hı hı. baskın bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette ve şunun farkına varıyorum ki... ...hey, böyle bir rol var ama bir de ben varım ve bir daha yaşamayacağım. Hı hı. ...bu hayatta ben var mıyım? Evet. Sadece anne olarak mı? Önemli bir soru, önemli bir gözlem. Sadece aklıma gelen şu... ...bir... ...gerçeklerin farkına vararak... ...bu sınırlar... ...çerçevesinde... ...neler yapabilirimin farkına varmak hı hı. lazım. Ve o sınırlardan... ...sorumlu kalmak lazım. Hı hı. Çünkü genellikle... ...belki dengeli bir yaşam yok ama hiç olmazsa... ...yüz üzerinden beş, yüz üzerinden on bir alan var. Yani elliye evet. kadar gitmemiş ama... ...böyle bir şey var. Evet. Peki, neden elli yok ya? Bütün Benim hakkım elliydi, vermediler bana bu elliyi. Tamam öbür elliyi hatırlıyorum ben, tamam anne olacağım ama elli de kendi hakkım var... ...diye... ...şikayetle geçirebilirsin. Mümkün. Ve bu yazık olur. Hmm. Ama... Ben derim ki senin geleceğe baktığın zaman 3-5 neyse o alanın içerisinde yapabileceğin en iyisini yapıyor musun? Ve ayrıca belki de sana böyle bir hizmet verildi. Yani Hı -hı. geleceğe oluşturmada senin çocuklarınla öğretmen sen öğrencilerinle bir denge yaratmak istedim. Acaba bir sorumluluğun var mı? Hı -hı. Ve böylelikle o alanında yoğun olarak yaşayabilmek, onu çocuklarına paylaşabilmek, dernekler kurabilmek, diğer kadınlarla konuşabilmek, böyle bir akım başlatmak ve yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş bu yöne doğru giden bir toplumu görmekten duyduğum bir mutluluk olabilir. Ondan dolayı elinden gelenin en iyisini yapmak, farkında olarak yapmak, coşkuyla yapmak, ...bana öyle geliyor ki... ...mutlu olmaya çok önemli bir temel oluşturur. Bunun ötesinde... ...söyleyebileceğim... ...pek bir şey göremiyorum hakikaten. Tamam. Ondan dolayı... ...şöyle bir tavır. Yani Hocam Amerika'ya gitmişsiniz, Amerika'da görüyorsunuz... ...ne kadar özgürce bir tavır içerisinde kadınlar... ...şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar Hı -hı. falan. Buraya bakıyorsun... ...böyle toplum olur hocam ya. Saatlerce konuşabiliriz bunu. Hiçbir yere götürmez. Götürmez dediğim. değil mi hocam? Evet. Ondan dolayı yani o toplumda yaşamış olarak da şunu söylüyorum... ...o toplumda kendine özgü sorunları var. Aynen. Ve bazen bizimkinden daha da beter. Müthiş bir yalnızlık ve anlamsızlık e, içerisinde var. Ondan dolayı o toplumda birisi çıkıp tam tam, tam, tam tam 25 kişiyi öldürebiliyor. Müthiş öfkeli insanlar var. Girmeyeceğim onun içerisine. Fakat söylemek istediğim bu. Bizim de bazı artılarımız var. Ve bunun bilincinde olarak nasıl bir gelecek yaratacağımızın farkında olarak... Şikayete verilen her bir dakika bence israf edilmiş bir dakikadır. Onun için ne yapacağımız konusunda bizim hakikaten bilinçli olmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi hocam bir kötü soru daha var benim aklımda. Biz böyle dedik, dedik ki yani mükemmel olmaya çalışma, elinden gelenin en iyisinden ötesi yok. Sen hayatında bu dengeyi oluşturmaya çalış. Madem ki böyle roller var, bir yandan annesin, bir yandan eşsin, bir yandan çalışıyor olabilirsin... Bunların ortasında bir denge oturtmaya çalış dediğimizde şimdi ilk itiraz çocuktan gelecek. Diyecek ki bir dakika yani ne yaptınız ya? Yani şurada bana kendini vakfetmiş, tüm varoluşuyla bana yani kul köle olmuş bir kadıncağız vardı diyecek. Sizin bu söylediğinizin içerisinde annem arada bir bana ya kusura bakma şimdi yapmıyorum diyebilir diyecek. Annem elimden aldınız. Annem elimden aldınız diyecek hocam. Yani ben görüyorum çünkü hakikaten böyle bir kölelik ilişkisi var genelde annelerle çocuklar arasında. Buna karar vermiş bir kadının bugün ne yapması lazım hocam? Burası zor bir yer çünkü gerçekten zor. Bunun bir duygusal baskı evet. boyutu var bilmem evet. nesi var. Ya bu bana bir başıma gelen bir şeyi hatırlatıyor onu paylaşmak istedim Aha. seninle. Ee, bir bankanın insan kaynakları müdürü, o bankada bu 10 yıl falan önce oldu. Benim verdiğim bütün seminerlere geldi. Tamam. Ve öne oturdu. Böyle dinliyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Sonra Türkiye'nin başka bir yerine gidip işte değişik yerlerden gelen banka <gülüyor> şubelere havalandı. Hocam bir yemek yiyelim dedi falan. Böyle yiyoruz. Dedi ki, <gülüyor> benim eşim dedi, sizin bütün kitaplarınızı okudu dedi. Ben de kafamdan dedim ki ha adam bu yüzden dinliyor Evet. <gülüyor> Böyle. De, öyle mi dedim? Evet hocam okudu dedi. Umarım bir faydası olmuştur dedim. Yüzüme baktı falan şöyle. Oldu oldu. Beni boşardı dedi. <gülüyor> Şimdi kala kaldım orada. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim yani. <gülüyor> yani adamın adam dedi ya elinden aldı. <gülüyor> Ve dedi ...öyle dedi, şimdi anlıyorum ben neler yapmışım... ...ne kadar dedi, o kadar öfkelenmiş ki dedi... ...geri dönmesi mümkün değil dedi. Şimdi senin soruya geri döndüğünüz zaman... ...hakikaten... Ee, ...çocuk diyecek ki... ...anamı elimden aldınız. Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel, bana her yönüyle hizmet eden birisi <gülüyor> vardı. Şimdi diyor ki... ...efendim, e, kendi topla eşyalarını... Şimdi ...bana sorumluluklar vermeye başladı. Aynen öyle. Kendini zaman ayırıyor falan Aynen. hadisesi. Eee... İyi haber şu, uzun zaman içerisinde o çocuk özgürlüğünü kazanmış olacak. O da kendi hayatının sahibi olarak daha özgürce, daha dört başı memur mamur bir e, yaşam yaşamaya başlayacak. İyi haber de bu. Peki o zaman hocam. Kısa bir ara verelim. Verelim hocam. Evet. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam ediyor. Fakat anneler günü <gülüyor> fakat biz çok daha geniş bir çerçeve içerisinde evet, hocam. yaklaşıyoruz. Buna. Hocam, ya son 5 dakikaya girerken ben şunu anladım sizin söylediğinizden. Annenin kendini yaşıyor olmasının uzun vadede o aileye faydası çok daha fazla diyorsunuz. Bir kadın olarak kendini yaşıyor olması, bütün rolleriyle barışık olması ve bunların dengesinin olması hem eşi için, hem çocuğu için, hem çevresindekiler için daha anlamlı bir gelecek yaratır. Belki hiçbirinde bir mükemmeliyet kaygısı olmaz ama elinden gelenin en iyisini yapar ve onu yaptığı zaman sağlıklı bir yere doğru gider bu iş diyorsunuz. Evet, çünkü... Kolat şu tabanda buluşmuş olacaklar. İnsan insana. Hı hı. Yani roller buluşmasından ziyade ailenin zeminini insan insana hı hı. bir etkileşim zemini oluşturacak. Ve ben çok güçlü olarak şunu açıkça söylemek istiyorum. Bir ailede Sosyal roller ilişkisi baskınsa hı hı. eğer insan insana olma zemini zayıfsa hiçbir zaman o aile mutluluğunu yaşayabileceği kadar yaşayamaz. Çok Mümkün önemli bir şey değil. söylüyorsunuz hocam. Ya. Onun için karı koca için hı hı. insan insana bir ilişkinin üstesine karılık ve kocalık. Rolleri binmeli. Yani diyorsun, Ana baba çocuk ilişkisi için de aynı şekilde. Yani siz diyorsunuz ki evet kadındırlar, erkektirler ama ondan önce insandırlar. İnsanca ilişki kurmayı, birbirleriyle insan olarak ilişki kurmayı öğrendikten sonra kadın ve erkek oluşlarının bir esprisi vardır diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum evet. hocam? Evet. Ve ailenin hedefi içerisinde insan kadının kadın olarak dikleniciye roller var. Evet. Temelde insan, hı hı. temelde insan olan erkeğin erkek olarak müslümcü roller var. Ama neticede ekip içerisinde birisinin kadın, birisinin erkek olması, öbürünün çocuk olması, insan-insana ilişkileri engellememedi. İnsan-insana ilişkileri bulamayan bir aile hiçbir zaman. Hı insanın gelişebileceği ve mutlu olabileceği bir ortam yaratamaz. Bu Peki. çok önemli. Hocam bugün fark etti. Herhangi bir anne, herhangi bir kadın, ya benim hayatımda bu konularla ilgili düzgün gitmeyen şeyler var. Ne önerirsiniz? Ne yapsın? Ee, yani nasıl yapsın? Ne önerdiniz üç aşağı beş yukarı belli de nasıl yapsın hocam? Ben böyle bir mesajla karşılaştım. İlk yapacağım şey ...benim farkına varışımı arttırmaya çalışırım. Hı. Bunun için kitap okuma... ...seçerek televizyon programı seyretme... ...ve seçerek dostlarla konuşma... ...konferanslara gitme... ...seçerek tiyatro... ...her neyse... ...yani seçerek beni geliştirebilecek... ...ufkumu geliştirebilecek... ...konulara zaman vermeye başlarım... ...ve kitap okumanın altını çiziyorum. Ee, aynı şekilde... E, ...bu sosyal siteler olsun, hı hı. internet siteleri olsun. Değerli konular ele alan, mesajlar veren siteler var. Bu yönde bir zaman harcama ve ayrıca da kendi günlük yaşamının gözlenmesini isterim. Hı. Yani yatmadan önce her gün ...üç dakika yeter. Üç dakika bir defter alsın, yazsın. İşte bugün eee ben şöyle yaşamımı, günlük yaşamımı gözden geçirdiğim zaman bir insan olarak nelerin farkındaydım, rollerle mi yaşadım, kendi özümü, canımı yaşayabildim mi? Farkına varmam gereken bir şeyler var mı? Sorduğu zaman ben kendim ne kadar oradaydım derse içerideki muhasebeci söyler. <gülüyor> Sen bugün kendin değil mi? <gülüyor> söyler ve emin ol. Söyle. Yüzde kaç diye sor. Çünkü okulda bunu denedim ben. Çocuklar söyleyebiliyorlar. Söylüyor muydu? değil mi hocam? Söylüyorlar. Enteresan bir muhasebeci var içimizde. Şimdi bu program bittiği zaman şu soruyu soralım. Polat, içimizden geçerli ne kadar yapabildik? Var. Pat var. diye çıkar. Aynen öyle. Evet. Aynen. Aynı şekilde. Onun için her günümüzü böyle bir bilinç içerisinde kapatacak olursak eğer... Bana öyle geliyor ki her gün o bilinç uyanık olduğundan dolayı gittikçe... O sınırlar içerisinde daha çok, daha çok, daha çok bir genişleme durumumuz olur. Ve iyi haber şu, onun kendisi mutluysa derken öbürleri de, ya sende bir şeyler oluyor, ne oluyor Aynen. ya? Anne ya, hanım ya, ne oluyor teyze, hala falan gibi böyle durumlar olmaya başlar. Ve işte o yaşamı kutlamak demektir. Ağzınıza sağlık hocam. Fakat teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta başka bir programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.